O yol ancak insanlara zulmetmekte, yeryüzünde haksız olarak tegallübe kalkmakta olanlara karşıdır. İşte bunlar yok mu? Bunların hakkı pek acıklı bir azaptır. Bununla beraber kim sabreder, suçları örterse, bağışlarsa işte bu şüphesiz ve elbet azm olunacak umurdandır. İza. Yukarıdaki hadis ve ayetlerde 8 büyük ahlak emredilmiştir. 1. Allah Teala'yı bir tek bilip ona ibadet etmek. 2. Dost doğru tadili erkanla namaz kılmak. 3. Büyük günahlardan sakınmak. 4. Devamlı sade bir kalple Allah Teala'ya tevekkül etmek. 5. Öfkelenme zamanlarında öfkeyi dizginlemek. 6. Umum amellerde ehliyle istişare etmek ve acele etmemek. 7- Allah Teala'nın yolunda hayırlı cihetlere malı harcamak. 8- Mazlumu korumak, zalimi mümkün mertebede susturmak. Bu sekiz hasletten yedi çeşit temizlik anlaşılmıştır.